Burcu Biterle Spor Gündemi. Günaydın Burcu Merhabalar. Merhabalar. Günaydın, günaydın. herkese. Bir konumuz var. Onu da takdim eder misin lütfen? Evet. E, bu hafta konumuz e, Apostolun Punto e, yayınından tenis yazarımız Elif Alper. Ee, hoş geldin Elif. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Ee, Elif Alper bugün e, hatta birkaç gündür bu hafta e, Fransa'da e, pazar günü başlamış olan Fransa Açık tenis turnuvasına gitti. E, o yüzden e, bu haftanın konusu, e, odaklanacağımız konusu Fransa Açık olacak. Biraz tenis konuşacağız. Kendisi de sahadayken e, bu kadar büyük bir organizasyon e, nasıl oluyor ve detayları da vereceğiz. Rafael Nadal Fransa açıkçası bu sene oynayamayacak. Bu da önemli bir detay. Elif'le beraber konuşmak keyifli olur diye düşündük ve Elif'i de konuk ettik bu hafta. Evet. Bir de arada da tabii birkaç şampiyonluk da var. Mel <gülüyor> evet. Merve <gülüyor> Dincel'in şampiyonluğu Tekranoğlu Şampiyonluğun şampiyonluğunda evet. bir de Galatasaray futbol takımının da evet. küçük bir olay olarak evet. küçük bir olay olarak <gülüyor> Şampiyon şey, olması. <gülüyor> defa şampiyon olması. Evet. programı sonunda onları da büyük Çok fazla şampiyonluk var aslında. Ben sporun en e, sevdiğim dönemdi aslında. Mayıs böyle yaza girerken e, bir sürü şey oluyor. Hiçbirine çok fazla verimli yetişememekle beraber çok e, hareketli bir dönem oluyor gerçekten. Çok fazla şampiyonluk var. E, Tekvando'da şampiyonlukla e, Başka şampiyonluklar da oldu ama şimdi voleybolda onlar o, olduk, olduk. Olduk. epey yani. evet. i̇şte futbolda da yeni lig bitti. Süper Lig bitmeden şampiyon belli oldu. Onlardan da bahsederiz ama evet, evet. Fransa şeyine geçelim. Tamam. Ee, Roland Evet. 2023 Fransa Açık, e, Fransa'nın başkenti Paris'te e, pazar günü başladı. E, Fransa Açık Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenleniyor ve dört büyük tenis turnuvasından biri e, bu sene Fransa Fransa açık maalesef e, Rafael Nadal olmadan e, gerçekleşecek. Şöyle e, Rafael Nadal tabii ki de toprak için toprak sezonu için önemli bir oyuncu e, kendisi şey turnuva başlamadan önce san sanırım bir on gün önce e, katılamayacağını açıkladı. Ee, nasıl bir denge olacak burada? Korta nasıl yansıyacak? İsterse e, Elif'le biraz e, konuşalım bunu. Nadal'ın yokluğu e, bize nasıl yansıyacak? Korta hatta bir haftadır böyle artık bir şey. E, pardon, altı 5. E, bir şeyler. E, daha çok başındayız ama Nadal'ın eksikliği hissediliyor tabii ki de. Elif peki e, orada tam olarak nasıl e, ortam? Bize biraz bahseder misin? Tabii Burcu. Ee, yani tabii ki Nadal'ın eksikliği hissediliyor söylediğim gibi. Ee, çünkü Roland Garros deyince aklımıza Nadal gelir ve onu izleyeceğimizi düşünürüz. Ee, eksikliği ne kadar hissedilse de e, turnuva bence gayet keyifli geçiyor. Ee, yine sürpriz maçlar. Zaten herhangi bir sinemin keyifsiz geçme şansı yok e, diye düşünüyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, gayet keyifli maçlarla güzel geçiyor şimdi. E, kendisi olmasa da heykeli orada direkt girişte evet <gülüyor> o yüzden bir şekilde onun kendi olmasa da bir hissiyatı var evet nadal e, bu süreçte tabii basın toplantısı bayağı e, uzun ve birazcık e, teniz e, tenisi yakından takip edenler tenis severler için e, hüzünlü geçti Rafael nadalın 13 kez Fransa Açık şampiyonluğu bulunuyor bu arada ve e, 2005'teki ilk galibiyetinden bu yana turnuvayı ilk kez kaçırıyor Rafaela'dan. Eee geç 2016'da da bir sakatlanma sonucu ikinci turda şey olmuştu, çekilmişti turnuvadan. Ee, Nadal Avustralya'ya çıktı, bir sakatlanma yaşadı ve oradaki soruna bir çözüm bulamadıklarını söyledi bu basın toplantısında. Ve Roland Garros'ta oy oynamak için kendi ihtiyacım olan standartlarda hissetmiyorum diye söyledi. Yani aslında... bu fiziki e, sağlık durumundan mı bahsediyor? Evet, yani... evet. Nazlı Hanım, e, uzun süredir uğraştığı bir sakatlığı var. Elif sen bir şey söyleyecektin. E, tabii tabii fiziksel durumundan bahsediyor aslında. E, orada en son çıktı bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlıktan e, henüz dönemedi istediği kadar. Yani tenis anlamında dönsem de fiziki olarak kendimi yeterli hissetmiyorum dedi. O yüzden de katılmıyor ve bir, birkaç ayda kortlarda göremeyeceğim. Ama ben bir de daha önceki programlarda da bahsetmiştik birkaç hmm. defa daha önceki yıllarda da yani belli bir e, yaş ortalamasının üzerine çıktı şampiyonların şampiyonluklar da ve Nadal'ın da kaç yaşında olduğunu sağlam hatırlamıyorum şimdi ama artık. Tenisi bırakmak zamanı gelip de tartışmanın zamanı gelmedi. Bir takım no joke, Djokovic için de aynı şey söz konusu hı hı. ve diğer bazı oyuncular için de. Bu konuda ne diyorsunuz? Tabii ki. Yine'de 36 yaşında, 37 olacak birkaç yaşında. E, Djokovic işte 36 yaşında. E, artık zaten sonun yaklaştığını hepimiz kabul ediyoruz. Kendileri de biraz kabul etmeye başladı. Hatta Nadal açıkladı 2020 muhtemelen son sezonum olacak diye. Ee, bu hani bildiğimiz ama duyduğumuzu özüldüğümüz bir şey maalesef. Ee, aynı şekilde Djokovic'te hiç ondan duymadığımız açıklamalar yapmaya başladı. İşte eskisi kadar vücudum iyi, e, toparlanamıyor, e, ağrılar hissediyorum, her hafta başka bir sakatlıkla uğraşıyorum gibi. E, bu onlardan çok alışkın olmadığımız cümleler ama artık onlar da yavaş yavaş kabulleniyor e, sona doğru yaklaşıldığını. Evet. Yani buradaki yaş fedelerde e, 41 yaşında emekli oldu ama tabi 41 yaşından ön, uzun bir süredir de aktif yani şey e, Grand Slam'lerle falan aktif olarak oynamıyordu. E, yine de kabullenilmesi zor bir şey. Hem de yaş detayıyla böyle e, durumun olması ama giderek herhalde sona yaklaşıyoruz gibi e, algılıyoruz zaten bu açıklamalardan. E, hmm. Onun dışında Nadal'ın yani tabi bunlar çok büyük figürler olduğu için Nadal, Djokovic, e, Serena Williams, Federer e, çoğu yani bizim jenerasyonumuzda bizimkilerin önünde de çoğu onları bilerek e, tenis izlemeye başlamıştır. Onların e, nasıl derler fanlığıyla e, izlemeye başlamıştır. E, bu yeni nesilde de bu şekilde e, yıldızlaştırdığımız çok genç isimler var. İşte Alkaraz var, coca var. Hepsi 19-18 yaşında. Şimdi e, bu Fransa çıktı 16 yaşında e, bir e, figür var. İstersen Elif sen biraz bahset çünkü çok e, iyi bir şekilde gidiyor. Hı hı. Miran Reva'dan bahsediyoruz sanırım. Evet, evet, ee, evet. Ben, ben de dün maçını izleme fırsatı buldum. Gerçekten çok, e, ya insan ki 16 yaşında olduğunu hiç hatırlamıyorsunuz. coca da aynı şey vardı. E, hani yaşından çok daha olgun oynuyor. Bir de Fransız bir oyuncu oynadı, Diampere ile oynadı. Burada inanılmaz Fransız oyuncuların maçları. E, geri doğmaları, önde olmaları hiç önemli değil. E, Fransızlar çok fazla e, destek veriyorlar, çok aşırı yüksek sesle. Oradan çıkabilmesi bence önemliydi. Çünkü o gayi mental savaşa dönüşüyor artık. Hı hı. E, o mental savaşı da verebilmiş olması beni keyiflendirdi açıkçası. Çok da tatlı bir kız. Röportajlarını izlerseniz görürüz, görmüşsünüzdür. E, önü açık gibi görünüyor bence. Evet. Peki ben bir de şeyi sormak <gülüyor> istiyordum. E, Novak Djokovic'in e, si siyasi bir açıklaması da var galiba. Fransa açıkta değil mi? İlk tur galibiyetinin ardından bir mesajla tepki topladı diye not göndermişsiniz oradan gördüm sizin notunuzdan. Evet şöyle oldu olayı. Ee, Djokovic ilk tur galibiyetinin ardından e, tenisçilerin geleni olarak kameraya bir mesaj yazarlar. Ee, Djokovic de e, mesajını şu şekilde bıraktı şey kameraya. Kosova Sırbistan'ın kalbidir. Şiddeti durdurun yazdı. Ve bu birazcık, tepki, yani birazcık bir epey bir tepki topladı Djokovic'e karşı. Ee, Djokovic'in bu konu, son, şey bu konudan sonra bir açıklaması oldu tabii ki de ve basın bayağı bir ilgilendi bu konuyla. Ee, açıklamasını da e, söyleyip Elif'in Elif de yorumunu alalım isterseniz. Ee, ''Ben bir siyasetçi değilim ve siyasi tartışmaya girme niyetim yok. Bir halk figürü olarak hangi alanda olursa olsun destek verme sorumluluğu hissediyorum.'' Ne olacağını bilmiyorum, ceza alır mıyım ama kendimi tutmuyorum bu konularda. Benim duruşum nettir, her zaman kamuoyu önünde ifade ettiğim gibi savaşlara, şiddete ve her türlü çatışmaya karşıyım. Özellikle Kosova doğumlu olan babamın e, halkımıza ve Sırbistan'ın tamamına desteğimi verme ihtiyacı hissediyorum dedi. Kosova bizim beşimizdir, kalemizdir, ülkemiz için en önemli şeylerin merkezi. Olarak e, bir açıklama yaptı bundan sonra. E, tabii Djokovic de çok büyük bir isim tenis dünyasında ve e, Tırbistanlı bir oyuncu. Burada sert şeyler olabiliyor, bayağı bir tepki aldı. Elif sen ne diyorsun, takip edebildin mi sürece orada? Ya da orada nasıl bir yansıması oldu bunu? Sahada daha farklı mı hissediliyor böyle bir şey? Biz hani, çok dışarıdan hmm. görüyoruz hızın olarak. Şöyle, e, basın toplantısını takip etme şansım olmadı ama gördüm yaptığı açıklamayı. Djokovic'in e, de maçını bildirdim ben iki gün önce. Filip oynadığı oynattığım maçı. E, açıkçası orada böyle bir tepki yoktu seyirciler tarafından Djokovic'e. E, hani bilmesem olayı böyle bir şey yaşandığını düşünmedim. E, ya politika konusunu bilmiyorum ama hani orada karışık durumlar var. Kosova'yı biz mesela bir ülke olarak tanıyoruz ama Sırbistan tanımıyor ve başka bazı ülkeler tanımıyor vesaire. E, hmm. tam da, böyle bir şey yapılması işte galiba e, e şu anda orada çok... bir durum var sanırım hani yerel seçimler evet, evet. var e, vesaire yani belediyelerden e, işte bir durumlar var orada şu an e, uzmanı değilim o yüzden çok anlatmayım. E, yani çok gerisine gidersek e, Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti ancak e, yüzden fazla ülke e, tarafından işte tanınmasına rağmen Sırbistan'da hala e, ülkesinin bir parçası olarak görülüyor Kosova ve bağımsız bir devlet olarak tanımayı reddediyor. Djokovic'in mesajı da biraz hani e, bu yönde olduğu için işte bağımsızlığı tanımıyor gibi gibi tepkiler aldı. E i̇şte ama Sivisan bağımsız değil aslında. Evet. E yani, yani karışık durumlar bunlar ama evet. e, tabii hani kendisi yazdı bunu biraz da bir tercihtir bu sonuçta bütün dünyanın gözü önünde. Evet, evet, yani bir tercih bu, yapıyorsunuz. Burada e, şeyin dışında, e, Djokovic'in böyle bir sporcu olması dışında, e, Fransa'da Grand Slam e, turnuvasında böyle şeylerin yaşanması olarak da benim dikkatimi çekiyor açıkçası. Hani e, ne kadar? Siyasi mesajlar verebiliyor oyuncular. Yani Rus oyuncularda da işte Rublev'de de gördük mesela savaşa hayır mesajı verdi. Ya da farklı konularda farklı mesajlar verilebiliyor. E, oyuncular, e, Hı -hı. orayı bir platform olarak görüyorlar açıkçası çünkü o anda bütün dünyanın gözü onların üzerinde. Evet, evet. Aynı şekilde yalnızca e, e, tek e, takip dünyanın gözü. E, Evet. E, Ukrayna ve Rusya e, şey savaşında da korte yansıyan oyuncular arasında birbirlerine karşı e, reaksiyonlar oluyor. İşte e, Sabalenka ve e, Kostyuk maçında bir gelişme oldu. E, Ma Sabalenka... Marta Kostyuk e, şeyde, Ukraynalı evet. Arina Sabalenka'da da Belaruslu değil mi? Evet Belaruslu e, oyuncu. Maçın ikisinin maçında e, Marta Sabalenka'nın elini sıkmadı ve tribündeki seyirciler tarafından yuhalandı. E, daha sonra sporcu e, kendisini bu şekilde yuhalanmasını utanç verici bulduğunu açıkladı ve savaşa karşı olduğunu açıkça dile getirmeyen birine saygı duyamam gibi bir açıklama yaptı. Sabalenka da daha sonra e, benden nefret ediyorsa bu konuda yapacak bir şeyim yok, onu da anlıyorum. Eğer kendisini böyle daha iyi hissedecekse e, ne ala bunun dışında elbette savaşa karşı Tüm Rus ve Belarus borcular karşı aksini kim düşünüyor gibi e, ifadelerde bulundu. Böyle gerginlikler olabiliyor e, daha. hem oyuncuların evet. arasında hem oyuncuların bir mesaj vermesiyle e, yaşanan gerginlikler var. Marta Kostyuk daha önce de Belaruslu Victoria Azarenka ve Rus Barbara Gracheva'nın elini sıkmamıştı diye bir not evet. düşünüyoruz. Evet. evet, kendisi siyasi olarak... E, Mesajların çok net, net veren bir sporcu gerçekten bu süreçte bunu anlıyoruz. Daha sonra aslında Sabalenko ya da e, dün ya da ondan önceki gün tam hatırlamıyorum ama protestolara katılan insanların sokaklarda işkence gördüğü günlerde Lukashenko'yu e, destekleyen bir mektuba imza atmıştınız diye sormuşlar. Dünya bir numarası olabilecek bir figürken e, böyle bir şeyi desteklemek nasıl mümkün olabiliyor? diye sordularsa Belenkaya. O da bir, bu konuda bir yorumum yok diye cevap verdi. Yani sporcular bu konularda basın tarafından hele ki bir şey yakalandığı zaman çok fazla baskı altında hissedebiliyorlar Elif. Eee Sabalenka'nın şu an bu konuda <gülüyor> ge gergin olduğunu düşünüyor musun sen ya da Djokovic'in? Djokovic çok daha rahat bir şey sergiliyor Hı -hı. ama yani Djokovic'in böyle farklı çok şeyde sergile bırak onu. Kendisi yansıttı yani sorunla yansıttı aslında. Hı hı. Ee, ama Belaruslu ve Rus sporculara bu defalarca soruluyor. Yani bir şekilde belirtmiş olsalar da, yani savaşa hayır demiş olsalar da, bazı, bazı paylaşımlar yapmış olsalar da, e, orası bir değişilmeye çalışılıyor açıkçası. E, Kostuyuk'un elini sıkmayacağını ben zaten düşünüyordum. Çünkü Ukrayna'nın sporcuların genel olarak böyle bir yaklaşımı var. hani Ruslarla ve Belaruslularla oynarken elini sıkmamaya dair. Çünkü onlar aslında Rus ve Velhaçlı'nın turnuvalarda oynamaması gerektiğinde savunuyorlar. E, o hani tenisin bir Maçta ne olursa olsun sonunda bir ama onlar oy sıkmayı reddediyor şu anda. E, yani ben bunu çok da garip karşılanıyorum artık. Zaten e, Sabalelka'da diyordu hani elimi sıkmayacağını biliyorum diyordu maçtan önce de. E, o yüzden sürpriz Hı -hı. bir gelişme değil bence. Hı -hı. Ama konuyu çok fazla e, en azından e, basının yaralanmasını sağlayan e, sebep olan bir konu haline getiriyor. Kaldı ki bence Djokovic de e, bu konudan birazcık şey yapıp böyle bir mesaj vermeye gerek görmüş olabilir. Evet, Jokoviç'in kendisi de zaten halkın tanıdığı e, bir sima olarak diye bahsediyor ama şeyde hı hı. de siyasi bir açıklama e, yaptığı söylenebilir e, açık konusunda selam. E, aşıya karşı bir tavrı vardı hı hı. yani orada da Elif'in dediği gibi biraz kendi tercihiyle bunları yapmayı e, şey yapıyor ve aşı konusu hele ki o dönemler e, aşı karşıtı olarak insanların e, lanse edildiği bir durumdu ama Djokovic aşı karşıtı mıydı yoksa aşı olmayı mı tercih etmiyordu e, benim o konularda biraz açıkçası kafam karışık. Aşı olmayı tercih etmeyen bir insan aşı karşıtı olur mu? Bilmiyorum. Tam olarak ee... Kendisine şöyle bir açıklaması var zaten. Ben aşı karşıtı değilim. Sadece aşıyı savunmuyorum gibi bir açıklaması vardı. Yani hani dediğim gibi. <gülüyor> ya aşı öyle... olmayı tercih etmiyorum gibi evet. de böyle tamamlamıştı. Ben insan aşı yani, ama tabii biz de çok olağanüstü bir, yaşadık, bir şey yaşadık o dönem. Pandemi gibi bir şey var ve e, aşı olunmazsa işte ne bileyim dünyanın sonunun geleceğini bile düşündük yani e, burada insanların kendi görüşlerini söyleme noktasında çok şey davranamıyorsunuz işte nasıl ya nasıl aşıkar nasıl aşı olmaz Djokovic ya da işte başka birisi de söyleseydi e, gibi tepkiler alabiliyor ama e, bunların aslında bireysel ve bireysel tercihler olabil, olabilme ihtimali olduğunu düşünülmesi gerekiyor en azından. Evet bu uzun bir konu tabi yani evet. şey olmayıp başkalarını da e, aşı şeye karşı hastalığa pa, e, mecbur bırakabileceği de söylenebilir yani. Hastalığın yani kendisi şey olursa başkalarının aşı olmadan kendini de başkalarına da geçirebileceği de düşünülebilir. Böyle karmaşık bir konu evet. yani. Evet evet Çok... Hem karmaşık hem de az önce dediğim gibi <gülüyor> olağanüstü bir şey yaşadığımız için e, çok çok e, beyaz ve siyah değil ya da çok doğru olan ve çok yanlış olan şeyler olmayabiliyor böyle konularda. E, Jokovic gerçekten böyle bir karakter. <gülüyor> Aşı konusunda da işte bu en sonki hamlesinde de daha önce de e, tepki aldığı birçok şey olmuştu. E, tenis dünyasının Kaykır ismi diyebilir miyiz Elif? <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam göçmen karşıtı da zaten tavırları vardı. <gülüyor> ya, evet öyle de bir karakter gerçekten. Elif evet, bir dolayısıyla bir... Karşılığı... <gülüyor> hatta göçmenlerin kaldığı bir yerde değil mi Avustralya'ya gittiğinde evet. öyle bir yerde tutulmuştu. Tek bir kelime etmemesi mesela o da bir tartışma konusu olmuştu. Bunu söylemezsiniz diye tahmin ediyordum ama evet göçmen şıkkıda var Djokovic'in. Evet. Yani burada tabii Djokovic'i ne bileyim sempatikleştirmek ya da işte antipatikleştirmek gibi bir şeyim olmuyor hiçbir zaman hani spor medyasında çalışan biri olarak. Böyle sporda bir sürü figür var gerçekten ve bu figürlerin e, sahalarda kortta pistte e, bulunması ben açıkçası beni çok endişelendiren bir duruma sokmuyor göçmen karşıtı olması insanlar e, ifadelerini olabildikçe e, yaptı ve bunun bir ifade sebep vermediği sürece. E, o, oluyor ama şimdi Görüşmeler. toplumun en önde gelenleri göçmen karşıtı açıklama yaptığı ya da aşı karşıtı. Yani kendisi aşı olmasında çıkıp bunu söylediğinde ben aşı olmuyorum olmayacağını söylediğinde. E tabi aşı karşıtlığına giriyor bu. Yani yoksa ya. kendini ne yaparsan yap denir. Öyle değil ya. yaptığı tavır. Bir de e, da öteki zor, tarafta. Zorunluydu da tabi yani Avustralya açıkta e, zorunluydu. Tabi. Aşı Tabii. durumu o, olmadı, olmayacağı için olmayacağını belirtmiş oluyor ve katılmadı yani alınmadı izne üstelik de göçmen kampında da destek gördü filan neyse. Ama Djokovic şöyle de bir insan yani ben fikrimi söylüyorum ve diğer insanların akıl ve iradesi olduğu için onlar da aşı olup olmamakla göçmenler hakkında ne düşünüp düşünmemekle kendi hür iradeleriyle hareket edebilirler gibi bir rahatlıkta aslında ve e <gülüyor> Baba o kadar masum <gülüyor> gelmiyor bu? <gülüyor> Doğru yani <gülüyor> çok çok masumsuz diyemem. Evet yani <gülüyor> çok daha şey olabilir. İnsanlar ifadelerini dikkat edebilir. Haklısınız ama bir noktada herkesin akıl ve iradesini bırakma konusunda da çok yanlış bir şey görmüyorum. Peki bunu burada bırakalım. Çok bir, bir iki dakikamız kaldı, sürenin bitmesine. Evet. Ne, ne kadar sürüyor daha? Ne kadar zamanı var Fransa Açık Tenis Turnuvasının Roland Garros'un? İki haftalık bir turnuva Roland Garros. 28'inde başladı, işte 13'de sanırım bitiyor. Daha iki yani bir hafta daha var. Bir hafta Yenilin. daha. Favorinizizi soralım. Ee, yani Djokovic ya da Alcaraz olabilir yarı finalde karşılaşacaklar karşılaşırlarsa ee, orada da heyecanlı bir maç olacak gibi görünüyor. Sürpriz bir şampiyon bilmiyorum yani zaten adamlar şampiyon olmak diye <gülüyor> sevince sürpriz. Evrolan <gülüyor> görese. <çıkamaz. gülüyor> ee, başka yeni bir şampiyon çıkar mı bu sene aslında fırsat da var bu anlamda. Ee, ama ben yine Djokovic ya da Alcarazdan birini alabileceğini düşünüyorum. Yani Kadın, beni... Kadınlarda. Kadınlarda aslında kadınlarda iyice işler heyecanlanmaya başladı. E, artık büyük üçlü diye anılan bence biraz büyük bir tabir bu ama kadınlarda büyük üçlü diye anılan bir e, üçlü var. E, i̇şte Sabalenka, e, Ribakina ve Igashi Viyontek. E, tabii ki Igashi bence bir adım önde. Çünkü burada iki kez e, kazandı bu turnuvayı. E, ve o Grand Slam kazanmış olma tecrübesi var. Sabalenka da artık bir Grand Slam şampiyonu ama ben şampiyon bir adım önde görüyorum diğerlerinden ben, ama bu üçlü arasında geçecek. Ben istediğimi aldım. Peki çok bir dakika kalmışken diğer evet. şampiyonluklara da şey yapalım lütfen. Tamam. Evet. Benim ee, benim şampiyonlarım dün el, şey poverilerim dün elendi. Ostapenko ve nerede Ostapenko ydu erkeklerde ee, ya Siner elenmedi pardon. Siner sonunda aldı. Siner elendi elendi elendi. Elendi mi? Pardon hı hı. elenmiş. elendi benim iki favorimdi. Evet. <gülüyor> Yeni favoriler düşünüyorum şu anda. Yeni favoriler geçmiş olsun diyeyim. Evet. Peki Merve <gülüyor> Dincel'in şampiyonluğundan bah. Bir Galatasaray'dan söz edelim iki saniye. <gülüyor> evet Galatasaray'da Spartos e, Süper Lig'de e, iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Dört sezonluk aranın ardından e, Ankara gücünü 4 bir mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 23. kez evine götürdü. Burada Okan Buruk faktörü var ama e, kendisi bu süreci yönetimi gayet iyi yönettiğine dair birçok spor basınında e, yorumlar aldı. Rezan Yetiş e, spor yorumcusu yönetimin faktöründen bahsediyor ve Okan Buruk'un bu süreci çok iyi yönettiğini çünkü çok e, krizli bir süreçten çıkıp e, böyle bir sürece geldi. Ve e, Şampiyonluğunu ilan etti. Fener, şey, e, pazar günü Fenerbahçe ile e, son bir maç oynanacak. Galatasaray Süperlik şampiyonu olarak bu sezonu tamamladı. Onun dışında e, Merve Dilinç'in e, şampiyonluğu var. Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Teknoloji Şampiyonasında altın madalya elde etti ve Dünya Şampiyonu oldu kendisi. E, Merve Dizdar'la ikisinin şey. Hmm, İki Merve'in adaşlığından örnek. evet <gülüyor> <gülüyor> adaşlığından değinmek istedi bu konuyu ama bu konular çok daha derinlemesine ne evet, konular. evet konuşuyoruz haftalarda... tabi madalyasını ülkenin pes etmeyen kadınlarına ve çocuklarına adamış olması ilginçti tabi evet. Evet. <gülüyor> evet ikisi de gerçekten böyle mesajlar verdi Merve'ler ee, Merve bir de Nafiyah Kuş ve Hakan Reçber de Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan evet. Diğer iki isim olmuş. Evet. Üç, üç dünya şampiyonu var şu an orada. Gerçekten çok ilerleyen ve çok fazla istikrarlı bir şekilde madalya aldığımız branşlar ee, bunlar. Nafia Akuşan, Merve de e, Hakan da çok önemli isimler bu alanda. Peki bitiriyoruz <gülüyor> o zaman bu hafta. Çok teşekkürler. Çok evet, teşekkürler. Sana da çok teşekkür ederim. Elif, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Size, İyi hafta hoşçakalın. Sonları. Görüşmek üzere.